Buğday'ın ekolojik çiftlik ağı Tatuta'nın da bir e, üyesi olan Orman Evi kolektifinden iki tane telefon konum var. Merhabalar Naime ve Gökçe. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. E, Merhaba Melih. Kendileri tabii İstanbul'da olmadıkları için şu anda e, Çanakkale'deki Orman Evi kolektifinde yaşadıkları için buraya gelemediler. Yüz yüze konuşamadık kendileriyle ama olsun telefondan da iletişim sağlamak keyifli olacak. Ee, nasıl gidiyor işler? Her şey yolunda mı orada? Ben ee, başlayayım istersen. Ee, güzel gidiyor Melek. Havalar çok sıcak ama bir yandan da e, tabii hava sıcak ama doğa da çok canlı. O yüzden her gün gerçekten sabah altıdan akşam hava kararına kadar hep böyle bir işlerimiz oluyor. Çilek çapasındayız, işte yukarı keçilerin yanına gidiyoruz. Aşağıda işte sevgileri siliyoruz Böyle güzel bir koşturmaca aslında. E ne güzel. Peki <gülüyor> e, sizi aslında bir, birazcık çok da meseleye girmeden kim olduğunuzu da öğrenmek istiyorum. Yani ben sizi tabii ki tanıyorum ama Naime kimdir, Gökçe kimdir, nasıl oraya geldi? Böyle bir kısaca hemen girersek oradan çok başka güzel konulara geçeceğiz. Tamam. Ben başlayayım o zaman. Ben Gökçe Coşkun. Ee, yaklaşık iki buçuk senedir. Orman evi kolektisindeyim. Gönüllü olarak gelmiştim öncesinde. Ee, sonra bir şekilde o süreçten bütün süreçlerden geçip kolektifiyesi oldum. Ee, Kemal'i alıyorum. Kanselter mezunuyum. Bugün doğum günüm falan filan. Aa, <gülüyor> doğ <gülüyor> Doğru. Doğum günün kutlu olsun Gökçe. Teşekkür ederim sağ olun. <gülüyor> Güzel bir hediye gibi oldu o zaman. <gülüyor> evet teşekkür ederim. Evet ben de anlatayım çok kısa. Ee, ben de e, Naim Süleyman Kök Bilgisayar Mühendisi mezunuyum. Ee, 2014 Ekim'de ilk birinci aşama olarak gelmiştim buraya. O zaman o aşamalar şeyde yeni başlamıştı. Sonra ikinci aşama oldum. Sonra büyüdüm üçüncü aşama oldum. Şimdi e, Ekim ayına kadar üçüncü aşamayım. Bir yandan da Anadolu Meralarında da uygulama alansında da aktif olarak çalışıyorum. Böyle bayağı bir aslında şeyimiz varmış. Bir süredir uzun bir süredir oradasınız aslında siz orada yaşamaya devam ediyorsunuz. Ara ara İstanbul'a gelip gidiyorsunuz. Evet. Ee, beni de geldiğinizde. Yani. <gülüyor> evet beni de görüyorsunuz geldiğinizde. Peki e esas konu orman evi sanat evi. Orman Evi Kollektifi sanat evi etkinliği veya oluşumu demek lazım sanırım. E, köydeki, orası bir köy. Sonuçta Orman Evi Kollektifi'nin yaşadığı yer bir köy. E, ve köydeki çocuklarla oluşturduğunuz bir e, her hafta sanıyorum yanlış bilmiyorsam etkinliklerle, bir takım atölyelerle devam eden bir e, oluşumumuz var. Ve bu sonunda fiziksel bir e, hale geldi ve sanat evine dönüştü. Bir e, köydeki bakkal dükkanının mı? Ee, içini Hı. yeniden e, tadilat vesaire bir takım yeniliklerle sanat evine dönüştürdünüz. Nasıl bir süreç oldu bu? Ondan bahsetmek ister misiniz biraz? Evet doğru melek. Yani köydeki eski bir bakkal dükkanı dönüştürüldü. Çocuklar tarafından istedikleri onlar nasıl istiyorsa o şekilde boyandı, hazırlandı. Ve e, geçen gün de çalışımı yaptık sanat evinin. Fakat şöyle bir düzeltme yapayım. E, Orman evi kolektifinin bunu başlattı, evet. Yani Naime ve Hı -hı. ben Hı -hı. E, ikimiz başlattık. Fakat Orman Evi ile onların bize yapmış olduğu manevi destekler dışında tek bir bağlantısı yok. Hı -hı. E, yani tabii ki bizim bir gönül birliğimiz var Hı -hı. E, ve fakat aklı bu, bu köyün sanat gibi düşünebiliriz. Çocuklarla bizim ortak olarak yaptığımız sizin giriş, ya yani Orman Evi kolektifinden kolektif. e, kişilerin girişimiyle başlattığı evet. bir şey demek daha doğru galiba. Evet aynen öyle yani. Bütün üyeleri kapsayan bir oluşum değil ya onların başından sonuna kadar işin içinde olduğu bir oluşum Hı -hı. değil. Hı -hı. E, fakat işte Naina ben başından itibaren e, elimizden geldiğince çocuklarla bir arada olup böyle bir şeyler yapmaya çalıştık ve sonucunda böyle bir şey ortaya çıktı. Anlaşmış <gülüyor> olsunlar onları da bir şekilde daire edeceğiz. <gülüyor> evet. Di diğer diğer <gülüyor> kolektif üyeleri. Fadenin yaptıracağız. gibi planlarımız da var. Evet kesinlikle. <gülüyor> Peki nasıl başladı bu süreç? O şöyle başladı Melek. Aslında biz Gökçe ile köydeki dikiş kursuna gidiyoruz. O da köyde bir e, ablanın girişimiyle olmuş. Halk eğitime gitmiş. E, demiş ki işte ben köyde dikiş kursu açmak istiyorum. Bigaya gelmek istemiyorum. Ona demiş 15 imza toplayacaksın. Muhtar toplanır toplanmaz falan derken toplamış ve dikiş kursu başlamış. Biz de ona gittiğimizde dikiş kursunun bir e, Karabiga'da kahvaltısı olmuştu. Oraya gelen bir çocuk vardı Derya. E, o dedi Naime abla biz böyle beraber etkinlikler yapmak istiyoruz. Nasıl olur hani istenmişsin e, Sonra bizim bakımızda vardı Gökçe'nin müzik e, şeyi var. Ben matematikle ilgileniyorum falan. E, senin geldiğin zaman aslında onu da bahsetmemiz lazım. Sana da teşekkür ediyoruz buradan aslında Melek. Ben teşekkür ee, ederim. Şeyde ilk senin geldiği zaman sana bahsedince böyle bir hani Melek Nur'un e, yaratıcı işte drama şeyine yararlanarak hmm. ama ilk öyle bir ders verdik. Hmm. kooperatifine dikiş kursunun olduğu mekanda etkinliklere başladık. Sonra her hafta düzenli bir şeyler yaptık. Gökçe Müzik ders yaptı. Ben matematik çalıştırdım. İngilizce ödevlerine yardım ettik falan. Sonra e, bu dikiş kursumuzun Sene sonu sergisinde evet. e, Fikriye abla var. Fikriye abla da bizim 18 yaş üstü 3 kişiden biriyiz bu sanat evinde. Evet. Üçüncümüz Fikriye abla dedi ki ya e, bizim o eski bakkal dükkanı var. Bu çocuklara böyle bir yer yapsak. Evet. Hani siz de buradasınız. Biz de tamam dedik badanayı Ayşe abla yaptı köyden hani gerçekten oruç oruç geldi orayı güncü sıcağında çünkü elektriğimiz yok orada sarkı hmm. elektriğimiz. Hmm. Ee, geldi orayı badana yaptı işte biz gittik bir gadan boya aldık. Hmm. Çocuklara dedik ki nasıl istiyorsanız boyayın. Hmm. Ee, i̇şte mesela ben Melike var bizim 9 yaşında ya yani 10 yaşında şu anda galiba doğum günü geçti. Çok, gerçekten çok tatlı, e, girişken bir çocuk. dedi ki, Nayme abla sen başkansın, bambaşka ünlüsüyüm. Gökçe abla müzik başkanı, Aserli Emel Nur tasarımcı. Onlar bütün duvar tasarımlarını yaptı. Ceyda kütüphane sorumlusu oldu. <gülüyor> e, derya'da muhasebeci. E, burada şeyi söyleyeceğim Gökçe son olarak. Bizim e, burada kendimiz bir e, muhasebe oluşturduk. Bütün harcama kalemlerini yazıyoruz. Hatta çocuklar diyor ki Nelma abla, Gökçe abla her ay böyle çok az bir para toplayalım. Buranın elektrik giderleri şöyle böyle küçük şeyleri de karşılayalım diye. Evet onu soracaktım ben de nasıl bir şey fon sağlıyorsunuz hani bir proje. Çünkü ben de sonradan çok fazla haber alamadım bu durumdan. Sonradan bir fon buldunuz mu yoksa tamamen köydeki yaşayan ve buna katkı sağlamak isteyen insanların mı yardımıyla oluştu diye. Ee, nasıl yaptınız o süreci geçirdiniz? Yani şöyle oldu, önceki, e, yani maddi e, giderleri biz daha çok Naime ile üstlendik gibi oldu. Fakat bu başlangıç için böyle çocuklar kendileri bize söylediler. Hani e, hepimiz bir şeyler yapalım. ya yani, ilmece usulü ilerleyen bir şey oldu zaten. Hı -hı. E, fakat şeyi çok mutlu etti bizi Melek. E, açılışını yaparken sana evinin köyden çok sevdiğimiz iki tane abimiz var. Fuat abi bize, Kemal abi kulakları için e, Gelip bize böyle e, işte yani bu işler böyle olur kızım. Hani sizin aslında bunu üstlendiğinizi biliyoruz, görüyoruz. Çok Hı -hı. iyi bir şey yapıyorsunuz fakat bu da bizden olsun diye böyle cebimize ufak bir miktar kıştırdılar. Yani için tabii ki çok büyük ve e, çok değerli bir şey. Hı hı. E, yani bunu yapanlar da oluyor. İşte dediğim gibi manevi olarak bizi destekleyen insanlar çok fazla. Yani dışarıdan gelen insanlarız biz sonuçta. E, ve buradaki köy halkı bizi yeteri kadar tanımıyor aslında. Yani belki bir senedir hayatlarındayız fakat bize çocuklarını emanet ediyorlar. Yani evet. en önemlisi bu bence. Ve ee, ben hani daha güzel olacağına inanıyorum her şeyin. O yüzden e, şimdilik de öyle gidiyor. Nasıl? Biraz hızlı gelişti biz de hazır değildik ama evet. güzel gidiyor. Evet. evet aslında biraz plansız bir sürece denk geldi sanıyorum. <gülüyor> ama mutlaka yaz için planlar vardır. Yani böyle rutine <gülüyor> oturttuğunuz bir süreç var mı? Mesela e, orman evi neler yapıyor, nasıl tarım yapıyor, ne şekilde yaşıyor, kolektif olarak nasıl bir bilince sahip bir bu, bu ve buna benzer durumlara da şahit olabiliyor mu mesela çocuklar yoksa sadece e, köy hayatında normal e, kendi yaşantılarında edindikleri farklı deneyimler mi yaşamış oluyorlar sizinle? Hayır, aslında o noktada şey yapıyoruz e, Melek daha biraz daha yolun başındayız ama şöyle planlar var çocuklara. Hatta yarın bir toplantı yapalım dedik. Çok ayaküstü konuştuk çünkü Gökçe'nin doğum gününü kutladık böyle beraber falan. Bir projeksiyon cihazı için ben Facebook'a yazmıştım. Çünkü köyde bir yazlık sinema hayalimiz vardı köydeki kadınlar olarak. Hı hı. Sonra projeksiyon cihazında Meyveli Tepeden, şey onlar ZD'ye ettiler sağ olsunlar. Hı hı. Yazlık sinema yapacağız düzen olarak çocuklar, hem çocukların istediği, izlemek istediği filmler hem de onların, yani bizim de böyle çok sevdiğimiz, belki onların hiç düşünmediği konularda bazı filmler Doğayla ilgili, hı işte hı. bizim bu yaptığımızı belki biraz anlatan şeylerle ilgili. Ee, bir de onun dışında böyle ders vermek, ders almak isteyen çocuklar var. Mesela bir çocuk ben gitar dersi veririm dedi Kadar. Ee, bir de ders alıyormuş o gitar dersi. Çok güzel çalıyor. Evet, evet, çok güzel çalıyor. Evet, oluyor. ondan sonra o dedi ben haftanın bir günü ders verebilirim. Nilay var bizim e, Volkanlı Durukan'ın kuzeni. O da ben bale dersi verebilirim haftada bir iki günde de. E, sonra güneşine de dedim e, göksel de onu bilmez. Güneşin de gelip masal anlatır dedim evet. mesela. Evet. E, güneşin herkes, de bu arada buğdaydan, buğdaydan e güneşin onu da ekleyelim. Hı hı. Evet yani öyle planlarımız var şimdilik. Hı hı. E, bir de ben şeyi de teşekkür etmek istiyorum. Ben Facebook'a yazınca buradan arkadaşlarımızın Çoğu da böyle yani kitap yollayalım mı şunları yollayalım mı evet. manevi olarak onları yazmaları bile çok güzel. Bakalım daha bir sürü şey olacak. Evet. <gülüyor> bir çağrınız var mı peki? bu Yani kitap gibi bir teklif gelmiş bu tarz şeylere ihtiyacınız var mı? Yani Melek şimdilik ee, yani bayağı bir insan Naime'nin dediği gibi böyle bir şeyler gönderelim, destek isterseniz istediğiniz zaman biz buradayız dedi. Sanırım zaman içinde oluşacak bizim oradaki ihtiyaçlarımız. Yani biraz daha çocukların alevlerine göre orada yapmak istediğimiz e, etkinliklere göre, ne bileyim işte belki bir biz bir tiyatro oyunu çıkarmak istiyoruz derlerse, ne bileyim kostüm vesaire gibi şeyleri için destek isteyebiliriz. Kemal dersi almak isterlerse topluca başka bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Zamanla yani, şekillenecek. Duyuruz. Zaman içinde sanırım o şekillenecek yani. Hı hı, evet. Sana da söyleriz ilerleyen programlar evet. için. Evet, <gülüyor> evet bana, bana da. Melek Nur Dudu Böyle yine yaratıcı drama dersi falan gibi bir şeyler yapabilir, bekleriz. Peki efendim bunu da özel bir istek olarak, rica olarak alıp <gülüyor> <gülüyor> yazıyorum bir kenara. <gülüyor> ee, peki bu sanat evinden de yola çıkarak da de devam etmek istiyorum aslında. Orman Evi kolektifinde şu anda e, ne işler var ve nasıl gidiyor? Bir gününüz nasıl geçiyor mesela? İkinizden de ayrı ayrı dinlemek isterim. Hı, o zaman ben başlayayım. <gülüyor> yani şöyle... Ee, en yoğun olduğumuz dönemdeyiz diyebilirim. Ee, yani biz bir kolektisinde ağırlık olarak tarım yapıyoruz. Ee, hı hı. Hayvancılık kısmını Anadolu meraları ve uygulama merahları üstlenmiş durumda. Hı hı. Ee, şu anda işte aktarıların, çileklerin, işte kendimize kadar ektiğimiz biber, kabak, işte patlıcan vesaire gibi ürünlerin olduğu yetiştiği tarlalar var. Üç tarla yan yana. Onların bakımıyla bayağı uğraşıyoruz işte çapıdır otmaca delisi vesaire. Ee, i̇şte evin kendi işleri var. Mesela ben yemek sorumlusuyum, ee, işte temizlik sorumlusuyum vesaire. Çok insanlar artık daha fazla insan gelip gitmeye başladı. Gönüllüler. İnsanlar bir hareketlilik var. Ee, onunla birlikte evin üzerinde biraz değişti gibi oldu. Biraz, yani güne erken başlayıp çok geç bitiyor günler şu anda burada. Ee, yani benim Almanya Biko ile ilgili söyleyebiliğim şeyler bunlar. Bayağı yoğunuz ve daha da yoğun olacak gibi görünüyor Ağustos sonu Eylül başına kadar. Evet. evet. Ben bahsedebilirim bir günümden. Ee, yani aslında Gökçe'nin özetlediği gibi yani hani şey olarak şimdi terlerle ilgili çok işlerimiz var. Ee, Dediği gibi aslında o biraz mesela benim şimdi andolumeralar uygulama aralarında arılar var. E haftada bir gün mesela ben gidiyorum kovanları açıp bakıyorum arılar oradalar mı, keyifleri yerinde mi diye. İşte e, keçi sütünden peynir sürecimiz var yine andolumeralarında onlara yardımcı oluyorum. E, onun dışında zaten mesela bugün sabah anlatırsam sabah 6'da işte çileklerin çapasını bitirdik. İşte gün içerisinde çok sıcak olduğu için muhtemelen İstanbul'da öyledir. E, dışarı çok fazla çıkamıyoruz güneş altında. Ama işte e, bu program e, mesela civarında ya da işte şeyinde mesela akşamleyin gidip malçlama yapmamız gerekiyor. E, i̇şte samanları koyduk oraya gidip malçlama yapacağız. Böyle bir şey var sürekli. Hani e, sürekli ot yollamamız lazım. İşte çilekler... İki günde bir gidip çilek topluyoruz. Hı -hı. İşte çilek, iki günde bir ne kadar çilek çıktı? Hı -hı. Hangi çeşit daha iyi falan gibi. Böyle bir de biraz bilimsel de çalışıyoruz. Hı -hı. Hani topladık hepsini yedik gibi bir şey olmuyor. Hı -hı. Ee, hem dokümentasyonla da çok uğraşıyoruz. Ee, hani hem gelecek sene diğer senelerde burada gerçekten insanların çoğalması, daha güzel şeyler yapabilmek için. Biraz böyle şeyli gidiyoruz yani bize biraz daha iş olsa da dokümentasyonu da yapıyoruz, notlarını da alıyoruz. O yüzden keyifli aslında. yani Yorucu ama keyifli diyorsun. Evet, ee... o yüzden böyle öyle. Peki e, tabii ilaçsız tarım yapıyorsunuz bir yandan onun da farklı bir zorluğu ve e, iş yükü vardır değil mi? Doğal tarım yapıyor Orman Emi Kolektifi. Yani bir toprağı e, olabildiğince az sürüp hiçbir şekilde ilaç kullanmıyor. E, fakat ben kendi adıma e, bunun herhangi bir zorluğunu işte böceklenmedir vesaire e, gibi ilaç atmadığımız için e, oluşan problemlerle pek karşılaşmadım açıkçası. Belki hı hı. toprakla ilgili işte yeni ektiğimiz bir tarlayla ilgili o tarladaki işte toprağın içeriğiyle ilgili sorunlar oluyor çoğu hı hı. zaman hı hı. Ee, ama onun dışında ben verimli bildiğimizi düşünüyorum hı hı. bunu da toprağı onararak yaptığımız için mutluyum hı hı. Ee, ve böyle olmaya da devam edicek yani biz bu risk, eğer bu bir riskse biz bunu aldık ve bu şekilde yolumuzda devam edeceğiz ee, ki bence e, doğru olanda bu hasta yapılması gereken ama herhangi sonuç bir zorluğu yok meleka. Evet, ya bunu ilişkin, sana söyleyebileceğim bir şey yok yani bu, bu, Bunu ne? özellikle sormak istedim aslında bu konuyu da açmak ve beraberinde e, kırsala dönmek, kırsaldaki yaşamla ilgili bir parça bir e, yere geçmek konusunda e, siz ikiniz de İstanbul'da yaşayan uzun yıllar e, bütün gençlik dönemini İstanbul'da yaşayan daha sonra kırsala göçen ve bir kolektifte yaşamaya başlayan iki kişisiniz. Ve e, şu anda bu hayali kuran veya bu hayal din de ötesine geçip de bunu planlayan çok insan var. E, bu insanların çoğu belki bilenler biliyordur, bilmeyenlere de biz bildirmiş olalım. Bu dayın yine Tatuta.org'da e, e, inceleyebilecekleri bir eko çiftlik ağı var. Bu çiftliklere gidip, Orman Evi Kollektif de buna dahil. Bu çiftliklere gidip e, belli dönemlerde gönüllülük yapıp... E, Oranın şartlarına, oranın koşullarına göre orada barınabiliyorlar ve kırsal hayatı yaşayabiliyorlar. Bir yandan da ekolojik anlamda bir onarıma şahit olabiliyorlar. Siz de bu yolla oraya gidip bu şekilde gönüllülük yapmış iki kişisiniz. Sizin söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz herhangi bir mesaj var mıdır? Yani çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü bizzat orada yaşayan kişilerin böyle bir konuşma yapıyor olması. Herhangi bir fikriniz, düşünceniz, söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? noktada aslında şöyle bir şey var ben çok kısa da ondan da bahsedeyim. Lütfen. Geçen sene ben bir proje çalışması yaptım. Durukanın editör olduğu benim işte araştırmacı olduğum bir proje. Güneş'in de gönüllü olarak danışmanlık yapmıştı, bize yönlendirmişti. Türkiye'deki ekolojik yerleşkelerle ilgili yani bu şeyde 60'a yakın insanla görüştüm ben bunlar Karşıyaka, İzmir, işte İstanbul, Ankara'da bir sürü işte siz de Tarsus'tan Tarsus'a bilenler zaten o çoğunu bilir. Antalya, Adana, oradaki hem gıda toplulukları hem de bizim gibi kırsalda yaşayan ya orada hep yaşamış ya da sonradan bizim gibi göçmüş insanlarla görüştü. oradan da yola çıkarak ve buradaki deneyimimle de söyleyeyim Gökçe'de ekleme yapar sonra. bunun aslında ...romantik tarafından çok çok gerçek ve güzel bir tarafı var. Yani e, şöyle söyleyeyim. Buraya gelen gönüllüler ve işte benim gittiğim yerlerde görüştüğüm şeyde şeydi. Yani ben aman gideyim ağacın altında yatayım. E, dut, düşen dutu yiyeyim filan. Evet böyle şeyler hayal ediyoruz. E, bir yandan yani bunun... Kafamızda şöyle canlandırmamamız lazım. Yani ben ilk defa gönüllülük yapacak insanları ya da bunu hayal eden ve şu an şehirden bunu dinleyen insanlara söyleyeyim. E, Talib edemeyeceğimiz kadar güzel. Gerçekten hani arkadaşlıklar, buradaki yaptığımız şeyler ve mesela bir tohumu ektiğin zaman iki hafta sonra dönüp orada çıkınca yaşadığın keyif hiçbir e, PowerPoint sunusuna ya da e, gittiğin yaptığın bir konuşmaya benzemiyor. Hakikaten onun ayrı bir keyfi var. Ve gerçek bir yaşam olduğu için de bunun daha ayrı bir keyfi var. Yani sen burada yaptığın şeylerin sonucunu da görüp e, bununla yüzleşip bunun üzerine çalışıyorsun. E, on, yani Orman evi lambalı adresinde de zaten orada da yazılarda çokça bahsettiğimiz ve zaman geçmeyen bazı cümleler var. Bu olayların önemli şey teslimiyet. Yani sen gittiğin yerde oranın düzenine uyum sağlamak ve bir şekilde e, oradaki insanlarla beraber yürümek istediğim zaman bu çok zormuş gibi geliyor ama bunu bir kez yaptığım zaman o kadar güzel ki yani işte bak bu sanat evi bile tamamen bizim doğal olarak hem kendi e, isteklerimizde ama kesinlikle bir şey dayatmadan ortaya çıktı yani e, bizim tarlalarımızda ürettiğimiz ürünler öyle. Biz toprağa da bir şey dayatmıyoruz, insanlara da dayatmıyoruz. Bu yüzden keyifli diye düşünüyorum. Yani insanlar da ben şehirde böyle yaşıyordum, benim kırsal hayalim bu. O yüzden gittiğim çiftliğe de işte ben işte canım istemiyor yapmak, canım bunu istemiyor yapmak ve senin canım istemiyor bunun dışında... Oranın gitmesi gereken bir düzeni var, bir akışı var. Hı hı. Ee, i̇kisi arasındaki dengeyi kafalarında oturtup bitsinler. Çok karışık anlattım ama... Yok yok güzel anlattın, iyi anlattın. zaten kimse sana yaptırmıyor. Gittiğim her çiftlik için onu söyleyebilirim. Sadece oranın devamlılığı için ben ne yapabilirim ee, vakfetmesiyle dediğim, duruklandırı cümlesiyle. Hı hı. Ee, vakfetmeyle gitmek lazım biraz kendini ve zamanını. Peki Gökçe senden de duymak isteriz. Evet ya ben e, bu iki senedir yani en çok hissettiğim şey yoğun olarak e, kendimi görme, kendimle barışma sürecini, kendimi tanıma sürecini e, burada çok hızlı yapabildiğim. Yani aslında şehirde e, başlatamadığım bir süreçmiş bu benim. Korkularımızdan dolayı, alışkanlıklarımızdan dolayı birçok dış etkiden dolayı çünkü şehirde çok fazla uyarıcı var insanlar olabilir işte yaşadığın duygusal travmalar olabilir o insanlarla yaşadığın vesaire hı hı. fakat kütahya'da yaşadıktan sonra sanırım biraz daha cesur hissediyorum yani birçok anlamda bazı şeyleri arkamı dönüp görebildiğim için onun dışında işte müzisyen kimliğimle buraya geldim ben ve buraya gelmeden önce e, hani keman çal, çalıyor olmanın dışında işte şimdiye kadar defalarca geçirilmiş klasik müzik eserlerini yorumluyor olmanın dışında bir şey üretebileceğimi hiç düşünmezdim yani kendime dair hı hı. işte şarkı sözü yazmaya başladım ben burada ben işte gitar çalmaya başladım kendi kendime ve 13 tane şarkım oldu. İlk konserimi verdim. Şimdi düzenlemeleri Can Kazas tarafından yapılıyor ve <gülüyor> çok yakında bir albüm fikri var. Ne güzel. Yani o yaratıcılık süreci içinde çok faydalı bir yer oldu. O müzisyen kimliğinden bahsediyorum. Hı hı. Yani şey çok zamanım olduğu için değil bu. Evet. Bütün günümüzü zaten anlattık. Evet, Sabahtan evet. akşama kadar bir şeyler yapıyor ama ben o Yoğunluğun arasına ya ben kendime dair bir şeyler koyayım ortaya diyebiliyorum ve ona vakit ayırıyorum ve işin en güzel tarafı da etrafımdaki herkes ben bunu yaparken gözleri parlayarak bana bakıyor yani bunu yaptığım için beni destekliyorlar ve hep yanındalar. Gülmek onlara yatsanarak gülmek de çok güzel. Buna sen de dahilsin bu arada. <gülüyor> Uzaktan da olsa. Sana da çok teşekkür ediyorum böyle iyi bir ne arkadaş. Demek her zaman. <gülüyor> çok değerli bir duygu benim için de gerçekten. Çok teşekkür ederim size. Maalesef programın artık sonlarındayız. O yüzden sizi de işinizden alıkoymayayım. Devam edin gününüze daha gün uzun diyelim. Çok teşekkürler tekrardan. Bir kez daha dayın tatuta ağının hatırlatmasını yapmak istiyorum. Tatuta.org'dan üye olup e, istediğiniz e, çiftlikleri gözlemleyip, e, inceleyip koşullarını öğrenebilirsiniz. E, i̇stediğiniz zaman da soru sorabilirsiniz. Çok teşekkürler Naime ve Gökçe. Selam olsun bütün Orman Evi teşekkür, kolektifine diyelim. Teşekkür ederiz. Sorunuzu olan olursa da bir şekilde Orman Evi'ne yazsın bize ulaşır herhalde. Tamam, ulaşır. Yok. Facebook grubundan ulaşır. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür, ederim, hoşça kalın. teşekkür Görüşürüz.